Namazlarımızdan nasıl istifade edebiliriz? 3. Emracar Allah sana rahmet etsin kardeşim. Namazlarımızdan istifade etmek için dikkat etmemiz gereken dördüncü unsur, namazlarımıza karşı sevgi beslemektir. Umumen her amelde, hususen de namazda sevginin rolü büyüktür. Bir bedende kalp neyse, amellerde de sevgi odur. İnsan uzvunda en önemli et parçası kalptir. Hem manevi hem de maddi sağlık için kalp olmazsa olmazlardandır. İnsan kalbini ıssa ettiğinde bütün uzu salih olur. O bozulduğu zaman bütün beden fesat üzeredir. Kalp ancak hayır amelleriyle onarılır. Hayır amellerinin tatbiki ise sevmekle mümkündür. Kalp sevgisini namaza yönlendirmeli ki onu ihya etsin, ondan faydalanabilsin. Kardeşim, Sevgi, insanı sevdiği şeylere karşı iradeli kılar. Ona ulaşmak, ifa etmek için insanda azim oluşur. İbn-i Kayyım'ın Rahimehullah dediği gibi, muhabbet, dalları kalbe dikilen bir irade ağacıdır. Bu ağaç, taat ve muvaffakat meyvesi verir. Namazı ömür boyu kılmak irade ister, istikrar ister. İnsan sevmediği şeylerde iradeli ve istikrarlı olamaz. Bunun için namazlarımızı sevmeliyiz. İnsan onu sevdiğinde kalpte ona karşı irade oluşur. Nerede olursa olsun, zaman ve mekan farkı yapmadan namazlarını her gün beş vakit kılar. Namaz ile beraberliği sadece gündüz ve kolaylık anında değildir. Gece, kuşluk, küsuf, hüsuf ve vaktinin dar olduğu, hayatının tehlikede olduğu savaş gibi her zorlu halde ona muvafıktır. Allah'ın bu emrine karşı itaatkardır. Sen de takdir edersin ki kardeşim, ancak namazı sevdiğimizde namazı bu şekilde muhafaza edebiliriz. Sevmek ile alakalı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu hadis sevgide çok önemli bir yere sahiptir. İnsan biriyle beraber olmak istediğinde öncelikle onu sevmelidir. Mesela Evli olan kardeşlerimiz, eşleriyle beraber uzun bir hayat sürebilmeleri, beraber olabilmeleri için birbirlerini sevmeleri gerekir ki o evlilikten faydalanabilsinler. Hakeza namazla beraber olmak isteyenler öncelikle onu sevmelidir. Kişi namazı sevmeyi başardığında kalben ve bedenen onunla beraber olur. Gününe namazla başlar, gününü namazla bitirir namazı uykusuna, işine, hobisine, eğlencesine, çevresine tercih eder. Ondan ayrı kalmayı büyük bir eksiklik olarak görür. Onsuz yaşamanın anlamsız olduğuna inanır. Her daim onunla beraber olmayı arzular. Harisel Muhasibi'nin dediği gibi, muhabbet, bütün benliğiyle bir şey meyletmen, sonra onu kendine, ruhuna ve malına tercih etmen, gizli ve aşikarda, Onunla birleşmen ve onun sevgisinde kendi noksanını bilmendir. Bil ki kardeşim, namazı seven kişi, onun dışındaki şeylere karşı muhabbeti gereksiz görür. Kalp iki sevgiyi bir arada bulunduramaz. Birbirine zıt olan iki tane sevgi kalbi çökertir. Kalp ya dünya amellerini sever ya da ahiret amellerini sever. Dünya ve ahiret amelleri birbirlerine karşı, kıskanç ve haset içerisindedirler. Bu nedenle ikisinden birisinin sevgisini tercih etmek zorundadır. Kalp hayır amellerini sevdiğinde dünya ve metaını sevmez. Onlara olan sevgiyi anlamsız bulur. Eğer namazlarımızı seversek namazın önünde engel olan dünya musibetlerini sevmez. Namazımıza sapa sağlam yapışabiliriz. İşte o zaman İslamımız güzelleşir. İmanımızın bel kemiği sağlamlaşır. İslam dini emirlerine teslim olunması gereken bir dindir. Sevgi olmadan bir emri yerine getirmek mümkün değildir. Kardeşim, sevgi, sevilen şeye özlem ve hasret duymaktır. Kalp bir kere namazı sevdiğinde onu özler. Bu sevgiyle gerek bedenen, gerekse de zihnen hasretle namaz vakitlerini bekler. Bir sonraki namazı beklemek, Allah yolunda ribattır. Allah yolunda ribat tutan gözlere ve ayaklara ateş değmez. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhten rivayetle peygamber şöyle buyurur. Allah'ın kendisiyle hataları yok edip affettiği şeyi size haber vereyim mi? Oradakiler evet ya Resulallah dediler. Peygamber sözüne şöyle devam etti. Zorluklara rağmen Güzelce abdest almak, mescide uzunca yürümek ve bir sonraki namazı beklemektir. İşte bu ribattır. Allah yolunda nöbet tutmaktır. Namazlarını sevip sevmediğinin sağlamasını yapmak istiyorsan, öncelikle ona duyduğun özlemi ve hasreti kontrol et. Eğer namazlarını özlüyor ve bir sonraki namazı hasretle bekliyorsan, işte o zaman sen namazlarını seviyorsun demektir. Fakat namazlarını özlemiyorsan, vaktinde eda etmiyor, hep erteliyorsan, başka şeyleri onun önüne takdim ediyorsan, bil ki namazlarını sevmiyorsun demektir. Sevilen şeyler öne takdim edilmelidir. Ki Allah, Sübhanehu ve Teala, vaktinde kırınan namazı sevmekte ve kıyamette insanı ilk onunla sorgulamaktadır. Kardeşim, hareketlerin temeli iki şeye bağlıdır. Sevgi ve irade. İrade ve sevgi olduğu zaman insanın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Fakat burada insanlar iki kısmı ayrılmaktadır. Birinci kısım insan vardır ki, yaptığı amelleri severek ve iradeli yapar. Olması gereken de budur. Kişi bu kısımdansa, Allah'a ne kadar hamd etse azdır. Bir de, İkinci kısım insan vardır ki onlar amellerini zorla, mecburiyetten yaparlar. Bu kişi de amellerini zorla da olsa yaptığı için Allah'a hamd etmesi gerekir. Bugün bizler de amel yapmaktayız. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, infak ediyoruz. Fakat burada önemli olan şey namazı severek kılanlardan mıyız yoksa namazı sevmeyerek zorla kılanlardan mıyız? Bu sorunun cevabı bizde gizlidir. Bunu sen de düşünüp karar vermelisin. Fakat sana burada şunu hatırlatmak isterim ki namazlarından istifade etmek, onun masraatlarından faydalanmak istiyorsan namazı severek kılmalısın. Namazı zorla kılmak senin üzerinden borcunu düşürebilir. Fakat o namaz senin için sıkıcı, faydasız, en önemlisi işkence olur. Hiçbir şekilde namazdan faydalanamazsın. Kardeşim, sana bir takım örnekler vereceğim. Senden ricam bu örnekler üzerinden düşünmendir. Böylelikle sevmenin, insanın amelleri üzerindeki tesirini idrak edebilesin. Cahil bataklığında yok olan bir genci düşün. Aşık olduğu zaman zihnini meşgul eden tek şey sevgilisidir. Gece gündüz onu düşünür. Elinde telefon saatlerce onunla görüşür. Kimi zaman soğuk havada onunla buluşmak için saatlerce bekler. Hatta ailesi sevdiği kişiyle evlenmesine razı olmadığında başkasıyla evlenmez. Yıllarca onu bekler. Bekarlığı başkasıyla evlenmeye tercih eder. Bir halterci düşün. 200-300 kilo halterini kaldırır. Sıkılmadan her gün halterine çalışır. Fakat hanımı çocuğunu tutmasını söylediği zaman 2-3 kiloluk çocuk, ona ağır gelir. Oflar, puflar, çocuğu annesine geri verir. Hakeza bir futbolcuyu düşün. Saatlerce bir sahada durmadan, usanmadan topun peşinde koşar. Evine gelince televizyonun karşısında saatlerce hiç ayrılmadan onu izler. Kimi zaman on sayfalık spor gazetesini yercesine okur veya onun takımı yenildiğinde sinirden bin liralık telefonunu yere fırlatır. Arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde ayrılıncaya kadar maçın muhabbetini yapar. Fakat eşi ondan bakkaldan ekmek almasını rica ettiğinde veya hocası bir kitabı okumasını, bir derse katılmasını, herhangi bir işi yapmasını talep ettiğinde bunlar bu kişiye zor ve yorucu gelir. Bir ünlüye hayran olan kişiyi düşün kardeşim. Bu ünlünün konseri olduğunda veya bir yerden şarkıcı geldiğinde insanlar, İki ay öncesinden rezervasyon yaptırır. Ezilmeyi, sakatlanmayı göze alarak o izdihamın içinde ünlü olan kişiyle resim çekinir veya ondan imzalı resim ister. Daha ötesi bazıları o ünlüyü görünce çıldırır, sesinin çıktığı kadar bağırır. Tipinde meymeret olmayan, bu şahsa değer veren insanlara dinin emirlerini anlatınca din için yaşamasını, mücadele etmesi gerektiğini söyleyince, Senden uzaklaşır Bu örnekleri düşündüysen kardeşim Şu soruyu kendine sormalısın Niye bu insanlar Bir sevgili, bir ünlü, bir hobi için Bu kadar şeyi yapıyor da Hanımı ekmeğe gönderdiğinde Çocuğu tutmasını söylediğinde Veya hocası İslam için Bir şey yapmasını talep ettiğinde Hiçbir şey yapmıyorlar Bunu yapmak neden onlara Ağır geliyor Çünkü bu insanlar birini seviyor Diğerini ise sevmiyor. İnsan bir şeyi sevdiği zaman onun için ölür. Sevdiği için her türlü zorluğa katlanır. Bu zorluğun acısını hissetmez. Bilakis ona acı değil tat verir. Bu insanlar sevgilisini, futbolu, hateri ve ünlüleri seviyorlar. Onlar için her şeylerini feda ediyorlar. Bu nedenle yaptıkları şeyleri tuhaf karşılamamak gerekiyor yukarıda örnek verdiğimiz dünya eğlencelerini seven insanlarla beraber bir de sahabeyi düşün. Onlar da İslam'ı seviyorlardı. Bundan dolayı İslam'ın emrettiği her ameli severek yerine getiriyor ve yaptıkları şeylerden lezzet alıyorlardı. Abbad bin Bişir'in, radiyallahu anh'ın, kısasını biliyor musun kardeşim? Ok isabet etmesine rağmen namazını hiç bozmadan kılmasını duymuşsundur. Kısa şöyle, Müslümanlar, Zatürrika gazvesinden dönerken, müşriklerden bir kadını esir aldılar. Kadının kocası, Muhammed'in asabından birinin kanını dökmeden, evine dönmeyeceği hususunda yemin etti. Gece oldu. O sırada Resulullah, iki sahabeyi Müslümanlar lehine, düşmanın durumunu öğrenmek için gözcü olarak görevlendirmişti. Bunlardan biri, Abbad bin Bişir, diğeri ise, Ammar bin Yasir'di. Adam gizlice gözcülere yaklaştı. Ammar bin Yasir uyuyor, Abbat namaz kılıyordu. Abbat namaz kılarken düşman onu oku ile yaraladı. Abbat oku çıkardı. Namazını bozmadı. Namazına devam etti. Adam Abbat'a üç tane daha ok attı. Abbat okları çıkarttı ama namazdan ayrılmadı. Yine namazına devam etti. Nihayet selam verip namazını tamamladı. Arkadaşını uyandırıp durumu haber verdi. Arkadaşı Ammar bin Yasir, hayret ederek, Subhanallah, beni uyandırsaydın ya?'' dedi. Abbad, ''Ben öyle bir sure okuyordum ki, onu yarıda kesmek istemedim.'' dedi. Hakeza, tabiinden Said bin Müseyyyeb, bir arkadaşı Said'i ziyaret ediyor. Ziyaret eden kişi, kıssayı şöyle anlatıyor... Said'in yanına geldim. Ben dedim ki, ey Said, buralarda sürekli kalıp ne yapacaksın? Halin perişan. Badiye'ye yazlığa çıksan. Orada yeşillikler, güzel hurmalıklar, hayvanlar var. Oranın havası çok temiz. Ben bunu söylerken Said şunu tekrarlıyordu. Peki yatsı namazı ne olacak? Peki yatsı namazı ne olacak? Selefin namaza karşı sevgisi böyleydi. Her şeylerini onun için feda etmişlerdi. Onunla rahatlıyorlar, onunla beraber dünya lezzet buluyordu. İşte dünya ile ahireti sevenlerin misalleri kardeşim. İster dünya isterse ahiret ameli olsun fark etmez. İnsan her türlü zorluğa rağmen amellerini yapabilmesi ve ondan lezzet alabilmesi için o amellerini sevmelidir. Ona özlem ve hasret duymalı ve namazlarını, her şeyin önüne takdim etmelidir. Peki, kardeşim namazlarını nasıl sevebilirsin? Namazlarını sevebilmen için ne yapmalısın? Namazı sevebilmek için birinci olarak Allah'a dua etmek gerekir. Sevgi kalp amellerindendir. Kalpler ise Allah'ın elindedir. O dilemedikçe namaza karşı kalbinde sevgi beslemen mümkün değildir. Peygamberimiz şöyle buyurur. Ey kalpleri çeviren Allah'ım! Kalbimi dinin üzere sabit kıl. Ben bir gün kendisine, Ey Allah'ın Resulü! Biz sana ve senin getirdiklerine inandık. Sen bizim hakkımıza korkuyor musun dedim. Bana şöyle cevap verdi. Evet, kalpler Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Onları istediği gibi çevirir. Allah Sübhanehu ve Taala. Kalbimize sevgi koyup dilemedikçe namazlarımızı sevmemiz çok zordur. Namazı severek kılmayı istiyorsak, Allah'a, Rabbim, kalpler senin elinde. Sen istemedikçe namazlarımız sevmem zordur. Ey Rabbim, sen kalbime namazlarıma karşı sevgiyi yerleştir. Şeklinde dua etmemiz gerekiyor. Biliyorsun duada ısrarcı olmak esastır. Bir kere dua etmekle hemen namazlarımızı sevemeyiz. Her secdemize sevgiyi talep etmeliyiz. Ki Allah, samimiyetimizden dolayı kalbimize namaza karşı sevgi ve muhabbeti yerleştirsin. Rabbimden isteğim, kalplerimize namazın sevgisini yerleştirmesidir. Namaza karşı özden duymayı ve bir sonraki namazı hasretle beklemeyi nasip etmesidir. Bir sonraki yazımızda, Namazı sevebilmenin yöntemlerini anlatma umudu ile davamızın sonu alemlerin Rabbine hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 24. sayısında yayınlanmıştır.